Gezegenin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Edirne'de soğutluk olarak bilinen kent ormanının millet bahçesine dönüştürülmek istenmesine karşı Edirneliler eylem yaptı. Kent ormanının girişinde yapılan eyleme çok sayıda kişi katıldı. Söğütlük doğal kalsın denilen eylemde asırlık ormanlık alanı millet bahçesine dönüştürmek istenmesine karşı çıkıldı. Söğütlük doğal kalsın platformu öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme 27 kurum ve siyasi parti destek verdi. Yapılan basın açıklamasında bölgenin doğal sit alanı içerisinde kaldığına dikkat çekilerek bu doğal cennetin kentlilere yakışan bilimin aklın gerekleri ve kentlilerin istekleri doğrultusunda düzenlenmesini yıllardır talep ediyoruz denildi. Bir günden Abidin Yağmur'un haberine göre Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucun'da Kuş Cenneti olarak bilinen Göksu Deltası'nın sınırında tersane kurmak isteyen sanayicilerle buna karşı çıkan çevreciler arasında hukuk mücadelesi 18 yıldır devam ediyor. Bu süre içinde tersane için iki kez chat olumlu rapor alındı, iki kez mahkeme kararıyla iptal edildi. Özelleştirme İdaresi Taşücü Limanı'nı önce turizm tesisi alanı olarak satışa çıkardı. Olmayınca bu sefer sanayi ve lojistik alanı olarak satışa çıkardı. O arada Göksü Deltası'nın alanı da kağıt üzerinde daraltılarak liman delta sahasının dışına çıkarıldı. 2021 yılında Taşucu Limanı'nı ve art alanını özelleştirme yoluyla alan firma hem tersane hem serbest bölge için çalışmalara başlayınca Taşucu Limanı ve sınırındaki Göksu Deltası yeniden gündeme geldi. Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı halk arasında kuş cenneti olarak bilinen Göksu Deltası'nın sınır bölgesinde. Bakanlar Kurulu o dönem özelleştirme kapsamında olan liman ve eski kağıt fabrikası arazisini daha rahat satabilmek için 2009 yılında limanı ve art alanını turizm tesis alanı ilan etmişti. Ancak bu plana karşı çıkan sanayiciler dava açtı ve Danıştay 6. dairesinin kararı bu planı iptal etti. Bu arada Ulusal Sulak Alan Komisyonu 2016 yılında Göksü Deltası Sulak Alanı sınırları yeniden verilendi ve liman sahası Sulak Alan dışına çıkarıldı. Çevre örgütleri de bu kararı bu sefer Karşı çıktı ve yargıya gitti ve kararın hemen ardından Özelleştirme Yüksek Kurulu 28 Aralık 2016'da 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planında 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı'nda değişiklikler yaptı. Bu değişikliğini ardından liman alanı, lojistik tesis alanı ve sanayi tesis alanı fonksiyonlarına sahip oldu. 2021 yılında düzenlenen ihale kapsamında Taşucu Limanı 40 yıl süreyle kiralama Geri sahasında bulunan arazi ise satış yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirildi. Özelleştirme işlemi sırasında 291.183 metrekarelik liman sahasının 105.000 metrekarelik kısmı tersane alanı olarak ayrıldı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır gelişme üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Taşucu Limanı ve liman geri sahasına ilişkin çet kararı ve göksü dertası sulak alan sınırları daraltımının uygunsuzluğuna dair mahkeme kararları olmasına rağmen özelleştirme ihale yoluyla sahi kiralayan firmanın tersane projesi yürüttüğünü belirten başarır firmayı mahkeme kararlarını tanımamakla suçladı. İzmit Körfezi'nde yakıt transferi sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri gece İzmit Körfezi'nde yapılan denetim sırasında bir limanda demirli geminin denizi kirlettiğini belirledi. Türk Bandıralı gemiden yakıt transferi yapıldığı sırada yakının denize aktığı görüldü. Gemiye 2 milyon 380 lira para cezası kesildi. Denizde bariyer yöntemiyle temizleme çalışmalarına başlandı. Evet bakalım bu ceza bu temizliğin bedelini karşılayacak mı? Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikeser Barajı'nda su miktarı %48,5 düştü. Belediye Başkanı Yardımcısı İrfan Mutluay Eylül ayı oldukça kurak geçti. Şu anda Ekim ayının ortalarına yaklaştık. Gerçekten yine kuraklıkla karşı karşıyayız dedi. Çanakkale'de 2020'de yağışların azlığıyla meydana gelen kuraklık nedeniyle kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan ve 54 milyon bin metre su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'nda su miktarı 12 milyon metre e kadar düştü. Bunun üzerine belediye encümeni kararıyla su kullanımına kısıtlamalar getirildi. Bu senede benzer durumla karşı karşıya kalındı. Çanakkale'de de yağışları beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı azalmıştı. Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak bu kurak periyotları sık sık yaşamaya başladık. 1-2 yıl iyi yağış aldığımızı düşünsek de akabinde kurak bir periyotla karşı karşıya kalıyoruz. Bundan sonra en değerli materyalin su olduğunu bilmek zorundayız. Sağlıklı, içilebilir, temiz su kaynağı hepimiz için bundan sonra en değerli materyal. Bu nedenle vatandaşlarımızdan tasarrufta bulunmalarını ve bu alışkan, bunu da alışkanlığa dönüştürmelerini istiyoruz dedi. Nitekim Gastrofest İzmir'inde bu yılki teması suydu ve İzmir'de artık su tasarrufu konusunu çok daha bilinçli bir şekilde hallediyor. Belki de İspanya'daki yasaklar gibi yasakların getirilmesi de su tasarrufunu belki daha da güçlü hale getirebilir. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.